استغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد Bugün 9 Şubat 2011 Çarşamba el Musla, fi Fîsifâtillâhi ve Esmâ'ihil Hosnâ El-Kavâidul Musla, şerh derslerimizin 13. dersi Şimdi kardeşler dersin en başından bugüne kadar ne işledik? İsimlerle alakalı 7 kaydı aldık. Bunları bitirdik. Değil mi? Sıfatlarla alakalı 7 kaydı da aldık. Bunları bitirdik. Elhamdülillah. Şimdi üçüncü bölüme geçtik. Üçüncü bölümde ise ne var? Isim sıfatlarla alakalı gelen delillerin nasıl anlaşılması hususunda ortaya konulan Şeyh Uzeymin'in ortaya koyduğunu yapacağız. Kaydeleri işleyeceğiz. Dört kayde verecek. Bu dört kaydenin birincisini bugün işleyeceğiz. Neymiş konumuz? Isim sıfatları ispat eden ortaya koyan nasların delillerin nasıl anlaşılması? gerektiği hususunda müellifiniz zikrettiği kaydedir inşallah işleyeceğiz şimdi birinci kaydeyi okuyalım neymiş en baştan üçüncü bölüm lafzından itibaren alalım evet bismillah üçüncü bölüm biraz ses laki. isim ve sıfatların delilleriyle ilgili kaideler <gülüyor> birinci kaide Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının tespitinde kullanılacak deliller Allahu Teala'nın kitabı ve Rasulü'nün sünnetidir evet Rahimullah diyor ki birinci kaidemiz neymiş kardeşler? allah Teala'nın isim ve sıfatlarının tespitinde. Yani isim ve sıfatları tespit ederken, Allah'ın isim ve sıfatlarını tespit ederken kullanılacak deliller neymiş? Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetidir. Şimdi bugün inşallah çok özel bir malumat vereceğim. Bu malumat çok önemli. Ki hatırlarsanız zannedersem geçen haftaydı Allahu Alem ne dedik? Önümüzdeki dersten itibaren dedik zannedersem ki bu dersi kastettik isim sıfatlarla alakalı nasları anlamada gelecek kaideler hayati önem taşıyor ve Allahu Alem yani ben il, ilim hayatımda şunu tecrübe ettim Allahu Alem isim sıfatların bütün genel mantığı ve hatta diğer akidevi meselelerin hatta bazı noktalarda fıkhi meselelerin bütün mantığı bu dört kaideyi Anlamaktan geçer. Ve bu dört kayda bütün bu mantığı verir insanlara. Allah-u Alem. Bu çok önemli. Ve inşallah dediğim gibi bugün çok özel malumat vereceğim. Dikkat etmenizi inşallah sizden istiyorum. Bir de ilimden geçen seminerdeydik biliyorsunuz. Gelen kardeşler oldu buradan. Ee, ne demiştik? Demiştik ki bizim asıl amacımız ne? İman meselesinde mesela. Selefin mezhebini ne yapmak? Ortaya koymak. <gülüyor> Tahkik etmek. Selefin mezhebini anlamak. Bu türlü konularda da ki bugünkü konumuz ki zaten e, mevzu olarak isim sıfat. İsim sıfat meselelerinde de bizim asıl amacımız isim sıfatın Kur'an'da ve sünnette nasıl olduğu değil. Şu anlamda nasıl olduğu değil. Yani biz Kur'an ve sünnete bakalım işte bu isim sıfatta Allah bize ne işaret ediyor onu bulalım değil. Zaten biz bulunmuş olan bir şeyi ki bu selef ortaya koymuş. Bulunmuş olan ortaya konmuş olan bu isim sıfat meselelerini ne yapmak? Anlamaya çalışmak, selefin burada görüşünün, düşüncesinin, mezhebinin ne olduğunu ortaya koymak. Bütün meselelerde, fıkhi mevzularda dahi olay böyledir. Çünkü biz yeni bir şey ne yapamayız? Ortaya koyamayız. Şimdi bugünkü e, derste vurgulayacağım iki nokta var. Birinci nokta, dediğim gibi önemli bir malumat vereceğim, dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci nokta ise selefin mezhebini artık tahkik etmeye başlıyoruz isim sıfatlarda. Selefin mezhebi nedir? Zaten biz genel anlamda söylüyoruz. Tahrife gitmeyiz değil mi? Tatile gitmeyiz olduğu gibi alırız. Bunların hepsi genel nedir? Başlıklardır veya kabı olarak söylediğimiz cümlelerdir. Ama bundan itibaren e, Selefin mezhebini tahkik etme gündeme geliyor. Neden? Çünkü Selefin mezhebi zaten ney? Naslar üzerine bina edilmiştir değil mi? Madem ki Selefin mezhebi naslar üzerine bina edilmiştir. O zaman biz bu nasları nasıl anlamamız gerekiyor? Selef bu nasları anlamada ne gibi ölçüler, kriterler, kaideler, kurallar koymuş? Bunu anlamamız gerekiyor. O yüzden bu iki hususa dikkat edelim. Şimdi e, birinci kaideyi tekrar başlığı okuyalım. Başlık olarak birinci kaide Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının tespitinde kullanılacak deliller. Allah-u Teala'nın kitabı ve Resulü'nün sünnetidir. Evet. Ne dedik? Birinci kaydı Allah-u Teala'nın isim sıfatlarının tespitinde kullanılacak deliller Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetidir. Şimdi Kur'an sünneti anlarken ortada deliller var. Nedir bu deliller? Şeyh Hüseyin'in çok güzel kısa özlü bir cümleyle bize ne yapmış bunu beyan etmiş. Demiş ki Allah hakkında herhangi bir ismi veya da herhangi bir sıfatı ispat etmede elimizde sadece iki şey vardır. Bunlardan birincisi nedir? Allah'ın kitabı, Kur'an. İkincisi nedir? Resulünün sünneti. Ehl-i sünnet Allah'ın kitabına bakar kardeşler. Keza Resulünün sünnetine bakar. Orada Allah'ın kendisine veya Resulünün vahiy yoluyla Rabbine ispat ettiklerini ve nefrettiklerini ne yapar? İspat eder ve nefret eder. Tamam. Çok açık ve net kaydı. Şimdi kardeşler, ispat hakkındaki naslar nefi hakkındaki naslardan daha nedir? Geneldir, daha tavsillidir. Bu ne demek? Şimdi Allah subhanahu ve teala kendisine bazı isim ve sıfatlar ispat etmiş midir? Evet. Etmiştir. Yine bazı vasıfları kendisinden nef yetmiş midir? Etmiş. Etmiştir. Kim Allah'ın kendisine ispat ettiği bir ismi söyleyecek? İsim. Errahman. Er Peki kim Allah'ın kendisine ispat ettiği bir sıfat söyleyecek? Görme. Görme peki kim Allah'ın kendisinden nefret ettiği bir sıfat söyleyecek zulüm, zulüm. He, şimdi Allah'ın kendisine ispat ettiği sıfatlar var bir de nefret sıfatlar var bu nefret sıfatları biz ne demiştik geçen kaydelerde selvi, selvi sıfatlar değil mi selvi yani Allah'ın kendisinden nefret ettiği mesela zulüm gibi ölüm gibi Allah subhanahu ve teala bu sıfatları ne? Nefretmiştir veya çocuk edinme gibi. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> çocuk edinme gibi ki biz gerçi bu tavsillere çok gitmedik. Aslında Allah'ın kendisinden nefrettiği sıfatları iki kısma ayrılabiliriz. Bir, bitişik sıfatlar diyelim ona. Bir ayrık sıfatlar diyebiliriz. Bitişik sıfatlar ne? Mesela Allah'ın kendisinden bit yani bir kula mesela bitişebilecek veya bir varlığa bitişebilecek bir sıfat vardır. Nedir mesela? Zulüm. Allah ne yapmıştır bu zulmü? Kendisinden etmiştir değil mi? Bir de ayrı olan bir şey vardır. Mesela çocuk edinme. Değil mi? Ben mesela bir çocuk edinsen bu çocuk ayrı bir şeydir, değil mi? Onu da etmiştir Allah. Yani bir bitişme ifade eden sıfatlardan da nefyettikleri vardır Allah'ın zulüm gibi. Değil mi? Bir de ne? Ayrılık ifade eden ee, tabir tabirsa hese sıfatları da Allah'ın ne yapmıştır? Kendisinden nefretli olmuştur. Şimdi kardeşler o zaman dedik ki Allah'ın madem ki kendisine ispat ettiği sıfatlar var, nefret sıfatlar var. Ama biz geçen derslerde kaideyi söyledik. Dedik ki ispat hakkındaki nas, naslar nedir? Daha çoktur, daha tavsullidir. Allah'ın bizzat isimlendirerek en çok kendisine ispat ettiğimiz sıfatlar var, nefret ettiği sıfatlar var. Nefi nedir? Çünkü nefi aslında tek başına, sade bir nefi hiçbir zaman... Kemaliyet, Kemaliyet ifade etmez. Kamil bir anlam değil mi? Güzel bir anlam ifade etmez. Mesela sen desen ki e, duvara sen deli değilsin. Sen zalim değilsin. Sen akılsız değilsin. Sen işte aptal değilsin vesaire e, neflediyorsun. Bu duvar için olumlu bir anlam ifade eder mi arkadaşlar? Etmez. Yani. etmez. Neden? Çünkü sen aptallığı nefledip de zekiliği buna ispat etmedikten sonra değil mi? Hiçbir ne anlamı var? İfade etmez. Hiçbir şey ifade etmez. Mesela sen Allah'a desen ki sen zalim değilsin. E, sen e, adaletsiz değilsin. Anlatabiliyor muyum? İşte e, vesaire vesaire. Sen işte sende uyuklama yoktur. Değil mi? Sen ölmezsin. Değil mi? Bunları söylesen Allah için övgü müdür kardeşler? Değildir. Çünkü sen Allah'a diriliği vermedikten sonra ölüyü değil mi? Nefiyetsen ne olacak ki? Değil mi? Ölünün zıttı olan diriliği Allah'a vermedikten sonra ölüyü nefyetsen ne olur nefyetmesen ne olur değil mi olarak, İlmi sen Allah'a desen ki sen cahil değilsin ama ilim sıfatını vermiyorsun cehaleti nefyediyorsun anladık ama zıttı olan ilim sıfatını ispat etmedikten sonra ne anlamı var Doğru mu? duvar da zalim değil, değil mi? eğer övgü olsaydı Allah'la duvar aynı olurdu bu anlamda değil mi Allah'a diyorsun ki zalim değil susuyorsun sen zalim değilsin duvara, duvara da diyorsun sen de zalim değilsin hiçbir farkı var mı ama zalimliğin zıttı olan adalet Allah'ta mutlak olarak var o yüzden arkadaşlar ispat hakkındaki naslar ne dedik nefi hakkındaki naslardan nedir daha tavsiyelidir bunu anlatmıştık zaten şimdi dedik ya bugün ince bir malumat vereceğim şimdi oraya geliyoruz dikkat edilmesi gereken ince nokta var kardeşler o da şu dedik ki el sünnet isim veya sıfatlardan ispat ettikleri hakkında ne yaparlar arkadaşlar tavsiyeli delillerle gelirler nefide daha çok nedir mücmel kapalı delillerle ispat ederler bakın çok önemli ispatta mufassal yani geniş delillerle gelirler nefide ise ne yaparlar mücmel ne yaparlar mücmel delillerle gelirler mesela Allah Kur'an'da cahil değilim diyor mu Hayır. cehaleti kendisinden ismen nef ediyor mu ama anlam olarak ne yapıyor kendisine ilim sıfatını veriyor cehaleti ne yapıyor <gülüyor> nef ediyor böylece. Baktığımız zaman birçok örnek verebiliriz bu anlamda. Allah direkmen uygunsuz bir sıfatı nef Ne yapıyor? O uygunsuzluğun zıttı olan kemaliyeti veriyor. O kemaliyeti vermesiyle birlikte sen otomatikmen zaten onun zıttı olan uygunsuzluğu ne yapıyorsun? Allah'tan nef yolunduğunu anlamış oluyorsun. Evet. Tamam. O zaman diyoruz ki ispat edilen sıfatlar tavsili delillerle gelmiştir. Ama nefi olan sıfatlar daha çok nedir? Mücmel delillerle gelmiştir. Yani çok fazla delil de gelmemiştir isim vererek. İç, i̇çerme anlamında gelmiştir. Mesela ilim sıfatını Allah'ın kendisine ispat etmesi neyi içermiştir? Aynı anda cehaletin kendisinde Olmuyor. olmadığını ne yapmıştır kardeşler? İçermiştir. O yüzden ehli sünnete göre ispat, mufassal delillerledir. Daha çok nefi ise Nedir? Mücmel delillerledir. Bakın daha çok diyorum, her zaman değil. Çünkü bazen Allah isim vererek olumsuz sıfatları da niteletmiştir. Mesela uyuklama gibi, ölüm gibi, zulüm gibi isim vererek de. Ya ama daha çok değil mi? Daha çok daha çok ne yapmıştır? Mufassal delillerle ispatı beyan etmiştir. O yüzden ehli sünnetle ehli sünnete muhalefet eden kelam ehlinin arasındaki en büyük fark budur. Kelam ehli hep Allah anlatırken ne der biliyor musun? Ehli sünneti bakın ehli sünnet Allah anlatırken hep der ki Allah rahmandır, rahimdir, alimdir, kudret sahibidir, güçlüdür, her şeyi görendir. Hep böyle ispat ispatla Allah anlatmışlardır. Ama kelam ehli daha çok ne yapmıştır? Ne? İşte Allah e, zalim değildir. Allah Uyumaz, Allah ölmez, Allah sağda dildir solda değildir, aşağıda dildir yukarıda dildir Ne alemin içindedir, ne alemin dışındadır. Anlatabiliyor muyum? Hep nefiyle Allah anlatmıştır. Allah düzlere bölünmez, Allah cihetten münezzehtir, Allah mekandan münezzehtir, parçalardan münezzehtir, ayrılmadan münezzeh Hep böyle nefiyle Allah anlatmıştır. Sonu gelir mi bunun? Gelmiyor. Halbuki sen Allah'a subhanehu ve teala desen hiç kimseye benzemez. Ne yaptın zaten? Birçok şey anlam ifade etmiş oldum bu, bu bakta. O yüzden ehli sünnetle arkadaşlar kelam ehlinin farkı ehli sünnet daha çok ispatı gündemde tutar. Mufassal delilleriyle birlikte tabii onu kastediyorum. Nefhi ise mufassal delillere göre tabir ise daha çok ne? Geri planda, ikinci anlamda tutar. Çünkü zaten sen mufassal delillerle isim sıfatları ispat ettiğinde bunlar birçok anlam ne yapmaktadır arkadaşlar? Birçok anlam e, içermektedir. Şimdi vurgulamamak istediğimiz şu. Dedi ki ehli sünnet isim veya sıfatlardan ispat ettikleri hakkında tabir sahisine ne yaparlar? Tek tek delil getirirler. Aynı şekilde nefi ederken de ne yaparlar arkadaşlar? Delil getirirler. Ancak bu getirdikleri deliller ya direkt olarak tayin edip de nefy eder. Bakın Allah hakkında ne dedik? Bu getirdikleri ehli sünnetin delilleri ya direkt olarak ne yapar? Allah'tan bir şeyleri nefy eder. Mesela ne gibi? Allah'ın direkt olarak isim vererek kendisinden nefrettiğini örnek veririz dedik. Bu Zulüm. Ya direkt böyle isim vererek ne yapar Allah? Nefret eder. Zulüm gibi mesela. Veya da gerektirerek nefret eder. Yani neyi? Gerektirerekten kastımız ne? İsmi, ilmi, ilim sıfatını ne yapar? İspat eder. Bu neyi gerektirir? He? Cehaletin nef yolunduğunu gerektirir. O zaman Allah ispat eder. Bazen direkt isim verir. Bazen direkt isim vermez ama bir şey anlatır. Çünkü o anlattığı şey başka bir şeyin başka bir şeyin net yolunduğunu ne yapar? Gerektirir. Zorunluluklar. Tamam? Ehli sünnetin menheci genel hatlarıyla nedir arkadaşlar? Budur. Nedir genel hatlarıyla ne anlattık şu ana kadar? Allah'ın kitabında veya Resulün sünnetinde ispat ettiklerini ispat ederiz. Allah'ın isim veya sıfatlarından herhangi bir tanesini ispat etmek için elimizde sadece ve sadece iki kaynak vardır. Üçüncü bir kaynak yoktur. Nedir? Allah'ın kitabı ve Resulün sünneti. Peki Allah'ın kitabını tabir sahisi, Allah'ın kitabını ve Resulün sünnetini işleve sokarken neyi ön planda tutarlar? İspatı? Mufassal delilleriyle ön planda tutarlar. Nefyi de mücmel delilleriyle, genel olarak bu her zaman değildir tabii, ne yaparlar? Ön planda Tutarlar. Bu asıl genel hatlarıyla Ehli Sünnet'in menerjidir. Ancak kardeşler, dedik ya bugün ince özel bir malumat vereceğim. Ki bu özel malumat vermemiz aslında selefin mezhebini anlamamızda yardımcı olacak. Neden? Çünkü biz mutezile üzerinden bazı şeyler anlatacağız şimdi. Ki bu Ehli Sünnet'i anlamada yardımcı olsun. Ki biz e, o iman dersinde de hatırlarsan kardeş ne dedik? El eşya'u yeni bi zıddihâ. Bazen bir şeyi anlamak için ne yaparsın? Zıddıyla Örnek verirsin, anlatırsın. Mesela buna şöyle diyebiliriz. Bir turist görün, tamam mı? Yeni yeni Türkçe öğreniyor. Acı kelimesinin anlamını bilmiyor. Ama tatlı kelimesini biliyor. Sen ona acıyı anlatmak istediğin zaman, tatlının zıtı dediğinde ne yapacaktır bunu? İdrak etmesinde bu ona ne yapacaktır? Yardımcı olacaktır. Şimdi biz Selef'in mezhebini tahkik etme adına ve Selef'in ortaya koyduğu bidat ehliyle alakalı ki konumuz bugün Mutezile olacak bir noktada. Bidat ehli ile alakalı olduğu bazı kaidelere getirilen şüpheler var. Mesela ehli sünnet bidat ehli ile alakalı şöyle şöyle kaideler koymuştur ama halbuki bidat ehli o ehli sünnetin ithamından uzaktır. Anlatabiliyor muyum şeklinde bazı şüpheler getirilebiliyor. İşte bu şüpheleri def etme adına ve bu şüpheleri def ederken de ehli sünnetin mezhebini anlama adına e, bazı şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi biz Mutezile'ye baktığımızda mutezileyi ispat yönüyle ele aldığımızda yani Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını ispat etmede mutezileyi ele aldığımızda arkadaşlar bunlar genel olarak zaten sıfatları kabul ediyorlar mı? etmiyorlar. isimleri de ne yapmıyorlar? kabul etmiyorlar. O yüzden bu cihette ele almamıza ne? Gerek yok. ancak nefi kısmına gelince neden bunu anlatıyorum? şimdi dedik ya ehl-i sünnet ispatta genel delillerle hareket eder nefide de aynı şekilde delillerle hareket eder ama ispatta oranla daha mücmeldir şimdi dedi ki ispat cihetiyle mutezileyi biz ele aldığımızda zaten ele almamıza gerek yok çünkü ispat ettikleri zaten ne isimlerden bir şey yok sıfatlardan da genel olarak ispat ettikleri ne zaten bir şey yok ancak nefi kısmına geldiğimizde görürsün ki ehli sünnet alimleri bakın kardeşler çok ince nokta dinleyin burayı görürsün ki ehli sünnet alimleri mutezilenin açık naslarla nefi etmediğini söylediklerini görüyoruz ne demek bu biz ehli sünnet alimlerimizin sözlerine baktığımızda, mutezile ile alakalı sözlerine baktığımızda şu türlü ee, cümleler kullandığını görürüz ehli sünnet alimlerimiz. Mutezile zaten ispattan uzak da nefide de mufassal delillerle ispat etmemektedirler şeklinde cümleler görüyoruz. Şimdi bu size şu anlamda tuhaf gelebilir değil mi? Şimdi mutezile de bizim gibi Allah'tan cehaleti nef ediyor mu? <gülüyor> ediyor. <gülüyor> Zulmü nef ediyor mu? Evet. ediyor. Hatta bizim ispat ettiğimiz bazı sıfatları da nef ediyorlar mı? Evet. ediyorlar. Peki bunları nef yeterken, nasıl ki ehli sünnet ispatta delillerle ispat etti değil mi? Mufassal delillerle ispat etti. Aynı şekilde mutezile mufassal delillerle mi nef Sizce? Şimdi mantık cihetinden baktığımızda arkadaşlar bir cihette çok imkansız gibi görünüyor değil mi? Ya Mutezile eğer Allah'tan bazı şeyleri nef ediyorsa mutlaka burada mufassal delillerle bunu nef ediyordur değil mi? Yani mesela şimdi Mutezile Allah Subhanahu ve teala zulmetmez diyorsa mutlaka bunu bir delille söylüyordur. Değil mi? Değil mi? Şimdi Mutezile'nin mezhebi ispat üzerine mi daha çok nefi üzerine mi? Nefi. Peki bu nefi üzerine gelen Mutezile. Nasıl ki ehli sünnet ispatta delillerle hareket etti. Mutezile de nefide öyle olması gerekir değil mi? Evet. Yani bu bu böyle görünüyor. Şimdi ama ehli sünnet arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz? Diyorlar ki Mutezile kendi mezhebini nefideki mezhebini mufassal deliller üzerine bina etmemiştir. Subhanallah bu çok acayip bir şeydir aslında. Niye böyle yapmışlar onu. Şimdi çok önce malumatı burada veriyorum arkadaşlar malumatın giriş noktası burası dedik ki ehl sünnet mutezileye toparlıyorum bakın hemen oradan kayda giriyorum ehl sünnet mutezileye bir şeyle itham ediyor mutezileyi diyorlar ki mutezile nefi babında nefilerini mufassal deliller üzerine bina etmemişlerdir açık naslar üzerine bina etmemişlerdir yani diyorlar nefiye bile ispat ederek nefiye Evet. Yani delillerle mufassal delillerle naslarla Kur'an-Sünnet'ten naslarla gelmiyorlar. Evet. Bakın. Peki, şayet birisi derseki itiraz babından. Bilakis mutezile şöyle derse. Muhalifin sözünü söylüyorum şimdi. Şöyle derse. Bilakis Mutezile herhangi bir sıfatı nefh ederken tavsili naslarla nefet etmişlerdir. Genel naslarla nefet etmişlerdir derse yani nefilerini naslar üzerine bina etmişlerdir derse ve buna da şöyle e, delil getirirlerse mesela Allah Azze ve Celle'nin ahirette görülmediğini inkar ederken la gözler onu idrak edemez ayetini getirmişlerdir. Veya Felma ca Musa alimi katina kellehu rabbuh Musa bizim tayin ettiğimiz Mika'ta geldiğinde vakte zamanı bir yere. Kale <gülüyor> Rabbi dedi ki Rabbim erini enzur ileyk. Bana göster seni bir göreyim. Allah da de ne dedi? Sana bakayım dedi. Allah da de ne dedi? Kalen <gülüyor> terani sen beni göremezsin. Ki Mutezileler ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu türlü özellikle bu ikili delili getirerek neyi nefy ediyorlar? Allah'tan Allah'ın görülmesini ne yapıyorlar? Tamam. Nef ediyorlar dünya ve ahirette. Halbuki ehl-i şiddet ahirette ne yapıyor? Allah'ın görülmesini ne yapıyor? İspat, ispat. i̇spat ediyor. <gülüyor> Bakın kardeşler aklınız Allah görülecek mi görülmeyecek mi meselesinde kalmasın sakın. Konumuzun zerre kadar bununla yakından uzaktan hiçbir ilişkisi yok. Biz mutezilinin saflarına giriyoruz şimdi. Bu ayeti Allah'ın görülmediğini, görülmediğine delalet ettiğini kabul ediyoruz. O bapta gidiyoruz. O bapta bile gitsek mutezile delillerle nefyetmiştir anlamına gelmiyor. Anladınız mı bu ince noktayı? Bakın tekrarlıyorum. Burada mutezile Allah'ın görülmesinde ispat etmiş midir, etmemiş midir bu ayetlerle? Meselemiz o değil. Meselemiz mutezile Allah'tan bir şeyleri nefederken ederken delillerle mi nefyetmiştir? Ehli sünnet diyor ki delillerle etmemiştir Konu o. Tamam? Yoksa ehli sünnete şu itiraz getirilebilir. Ya madem ki sizin ehli sünnet, sizin derdiniz bu konuyla alakalı. mutezilinin Allah'ın görülmesini inkar edip etmemesi değilse, o zaman yani isabet edip etmemesi değilse, o zaman şöyle demeniz lazım. Mutezile delil getiriyor demeniz lazım. Değil mi? Delillerde isabet etmemişse bile sonuçta delil getiriyor, değil mi? Çünkü bizim konumuz arkadaşlar, mutezilenin, bakın tekrarlıyorum, çok önemli. Çünkü ince nokta, mutezilenin, bizim konumuz, mutezilenin Allah'ın görülmesini ispat edip etmemesi mi? Şey, ispat edip etmemede isabet etmesi mi? Yoksa, delil getirip getirmemesinde ehl-i sünnetin onlar hakkında sözünün doğruluğu mu değil mi? İkincisi, kim anladı bunu? Şimdi ben anladım da burada hocam deli geçiyormuş gibi görünüyor. He. Aferin. Bak meselenin mantığını yakalamışsın maşallah. Ben daha öğreniyecektim. Kardeşler bakın. Şimdi şu hocam, eee sünnet muhassal delillerle dediğimizde bu muhassal deliller muhkem <gülüyor> deliller olmuş oluyor. Fakat o, bizim ama kastımız tam olarak o da değil. Müteşavir. Şimdi muhkem müteşabih meselesi zaten allak bullak. Nasıl bazı meselelerde aşırı hata var ehli sünnetin içerisinde şu an Türkiye'de. Bu muhkem ve muhteşabih de en büyük işgallerden bir tanesidir. Evet. Mesela çok basit bir soru sorsam. Muhkeme bir örnek ver. Muhteşabiye bir örnek ver. Şimdi nerede Resul şu ayetler muhkem, şu ayetler müteşabih demiş. Var mı böyle bir şey? Yok. Peki bak yok ama dikkat et. Ayşe radıyallahu hadisine bakın. Muhkeme ve müteş şey müteşabihe daldıklarını gördüğünüzde Onlardan uzak durun çünkü onlar insanların şerleridir. Bu Sahabelerin şey. dinde de mevcut mevcutmuş. Peki nerede bunlar? Başlı başına en az 3-5 derslik bir konu. Ve çok ince detaylı bir konu. Ve bunda muvaffak olmak büyük bir nimettir yani. İnşallah tabi bunlar gelecek inşallah. Kavaydül Muslahı da kısmen gelecek bir cüzü ama ileriki derslerde bunlar geç gelecek. Nasıl ki biz Uzun süredir mesela isim sıfatla alakalı gerek burada olsun gerek başka yerlerde ders yapıyoruz. Bugüne kadar hiç mecaz mevzusuna değindiğimiz oldu mu? Sadece yüzeysel bir iki cümleden başka. Bir ders yaptığımız oldu mu özel? Olmadı. Çünkü hazır değildi. Ama elhamdülillah şimdi genel olarak anlatabiliyor muyum? Bazı şeyleri aldığınız temel lafızların delalet ettiği lügat zevkinin ne olduğunun farkına vardınız. Ya Bir iki ders içerisinde mecaz mevzuları da gelecek. Tahrif mevzuları, tahrif, tevil mevzusu başlı başına bir sorun. Tevilin ne olduğu gelecek, mecaz mevzusu gelecek... Ee, muhkem ve gelecek onlara yakınız elhamdülillah. Şimdi bakın kardeşler tekrar vurguluyorum. Bizim konumuz arkadaşlar ehli i Mutezile bu ayetleri getirerek isabet Allah'ın görüldüğünü nefretiyorlar ya bu ayetleri bu ayetleri getirerek isabet ettiler mi etmediler mi Allah'ın görülüp görülmediğine bu mu? Yoksa sadece Allah'ın görülmediğine delil getirebildiler mi getiremediler mi? Yani delille mi nefret ettiler? Yoksa delilsiz mi nefiyettiler mi? Hangisi konumuz? İkincisi. Çünkü bizim konumuz bugün Allah'ın görüldüğünü ispatlamak değil. Zaten bu ayetlerin hiçbirisi Allah'ın görüldüğünü nefiyetmiyor. O gelecek konu gelince. Tamam mı? O yüzden kardeşler deriz ki bakın Ehli sünnetin mutezileye karşı ortaya koymuş olduğu bu kayde neydi kayde? Mutezileye karşı ortaya koymuş kayde neydi? Mutezile nefideki mezhebini deliller üzerine, mufassal deliller üzerine bina etmemiştir. İtiraz da neydi? Nasıl bina etmemiştir ya? iki tane ayet getiriyorlar. Değil mi? Evet. Biz de diyoruz ki bakın Ehli sünnetin mutezileye karşı ortaya koymuş olduğu bu kaydı aynen yerini bulmuş vecih üzerine yüzde yüz isabetli bir kaydedir. O da şudur. Neydi o? Mutezile'nin sıfatları mutezile pardon mutezile sıfatları nefretme hususunda tavsiyeli naslarla istidlal etmemektedirler. Ya etti de isabet etmedi konumuz o değil. Etmemek dediler. Ancak mesela getirdikleri bu iki delile gelince kardeşler. Şimdi bu bir işgal sürdüler. Bakın delil getirdiler. İsabet etmeseler bile, etmeseler bile sonuçta delil getirdiler. Halbuki siz diyorsunuz ki hayır bunlar delil getirmiyor. Anladık olayı. mutezile şuna itikad eder ki kardeşler bakın. İşgali çözme adına. mutezile şuna itikad eder ki şunu ikrar eder ki Allah azze ve celle'nin görülmesi Allah azze ve celle'yi görmek nedir? İmkansızdır. İmkansızdır. İmkansızdır. Bakın bu in bu ince noktayı, bu imkansızlık lafzını çok dikkat edin. Bütün ince nokta burada aslında. Tamam? Mı? Tekrarlıyorum. Muhtezile şuna itikad eder kardeşler ve şunu ikrar eder. Allah azze ve celle'nin görülmesi yani Allah azze ve celle'yi görmek nedir? Imkansızdır. İmkansızdır. Mesela Cedel babından, Cedel babından. Gözler onu idrak edemez ayetinin, dünya ve ahirette Allah'ın görülmeyeceğine Delalet ettiğini kabul etsek bile, Cedel babından kabul etsek bile. Soru, arkadaşlar, soru. Mutezilenin mezhebi bu mudur? Soru soruyorum. Bakın, ee, önce cümle, bundan önceki cümleyi tekrarlıyorum ve soru soruyorum. İsteyen el kaldırarak tabi, cevap versin. Cedel babından gözler onu idrak edemez ayetini ele alalım. Ve diyelim ki bu ayet bakın ayetin dünya ve ahirette Allah'ın görülmeyeceğine delalet ettiğini kabul edelim. Biz ehli sünnet olarak mesela kabul edelim cedel babından. Mutezile'nin mezhebi bu mudur arkadaşlar? Değildir. Allah bak şimdi soru neydi dünya ve ahirette görülmez olduğunu bu ayetler görülmez olduğuna delalet ediyor diye biz ehli sünnet olarak kabul ettik peki mutezilenin çok ince bir sorudur mütezilenin mezhebi bu mudur bu söylediğiniz şimdi biz kabul ettik ya biz de kabul mesleği ettik, mesleği ettik mutezile bu mu? mezhebi dediğin şey niye delalet ediyor Allah'ın görülmemesi meselesine mi yok bak şimdi şöyle söyleyeyim Ö öyle yaklaşmayalım anlamak için bak şimdi kardeş ince nokta Ama belli. şöyle bu delilden yola çıkıyor. Şimdi bu iki delili sundular. Gözler onu idrak edemez bir ayet mi? Evet. Edemez. Biz de diyoruz ki mutezile de peki Allah'ın görülmesini inkar eden bir taife midir? Evet. evet Allah'ın görülmesini inkar eden bir taifedir. Peki bu mutezile dedik ki bunu delil olarak getiriyor. Biz de saflarına giriyoruz. Diyoruz ki evet bu ayet gözler onu idrak edemez ayeti dünya ve ahirette Allah'ın görülmeyeceğine delalet eder. Biz böyle kabul ettik ya. Bizim bu kabulümüz Mutezile'nin mezhemi midir? Yani Mutezile'nin mezhemi de bizim bu şekilde kabul ettiğimiz midir? Öyle. Evet. evet. İşte. Bütün işgal burada. İşte herkes böyle anladığı için Evli sünnete demiştir ki ya erin sünnet. Eğer evettir derseniz o zaman az önceki işkale girdik. Demek ki Mutezile aslında, delil getiriyor. Yani sadece bunun aslan bunu yola çıkarak bunu söylüyor. Mutezile bütün mezhebinin kitaplarında bu iki delil delil getirmeye çalışırlarken bu iki delil üzerine bina ediyorlar. Delil getirmeye çalışırlarken Sünnet diyor. Olup bizim mevzumuz isabet edip etmemesi değil ki. Bak onu söyledim. Ne? Delil getiriyor mu mutezile Getirmiyorum. Getiriyor. Getiriyor diyorsun. Zaten o çıkıyor gündeme ama ehli ev, Sünnete şu ana kadar bak bir köşede sıkıştı. Anladık e, mı? Düşlendirmiyor yani. Ha? Anladık mı arkadaşlar? Bu anlamda. Bakın bu, bu olayı sadece ve sadece geçmişte muhakkik alimlerden böyle işte İbni Kayyim ve İbni Teymiye gibi çok böyle binde bir nadir alimler bu meseleyi ilmi tahkik etmiştir. Günümüzde de aynı İbni Teymiye'nin döneminde böyle bir iki kişi çıktı ki o İbni Teymiye dedik ve birkaç kişi daha. Aynı günümüzde de işte Şeyh Yusuf El ghafiz ve ona benzer böyle bir iki çok nadir insanlar bu meseleyi tahkik edip e, işin ilmi boyutunu ortaya koymuşlardır arkadaşlar. Şimdi tekrar soruyu soruyorum cevabını ben veriyorum. Mesele kopukluk olmasın diye. Mesela Cedel babından gözler onu idrak edemez ayetinin dünya ve ahirette Allah'ın görülmeyeceğine delalet ettiğini kabul etsek bile Mutezile'nin mezhebi bu mudur? Hayır, bu değildir. Neden? Çünkü Mutezile mezhebi bundan daha ileri derecededir. Bundan daha ileri derecede anlam içermektedir. Bizim az önce söylediğimiz anlam neydi? Bu ayet Allah'ın dünya ve ahirette görülmeyeceğine delalet eder. Doğru mu? Ama mutezile bundan daha ileri dereceye gitmiştir. Mutezile'nin mezhebi bundan daha büyük bir anlam içermektedir. Daha ileri derecede bir anlam içermektedir. Bu söylediğimin anlamı şudur kardeşler. Bu ayeti ıtlağa üzerine direktmen böyle mutlak olarak alsak. Mutlak olarak yani ıtlağa üzere ele aldığımızda görülmesinin nefine delalet etmektedir değil mi? Mutezile'nin mezhebinde. Bizim de kabul ettik ya onların saflarına girdik. Niye delalet etmektedir diyoruz? Allah'ın görülmesine sadece görülmesinin nef yolunduğuna delalet etmektedir. Doğru mu? Yani görülmez. Burada görmeyenin nefinden başka bir şey var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Değil mi? Görmenin nefinden başka bir şey yoktur. Allah'ın görülmesinin nefinden başka bir şey yoktur. Yani sadece görmenin nefi vardır. Doğru mu? Evet, evet. Ancak mutezile görülmez deyip nefi mi ediyor sadece? Yoksa aynı zamanda görmenin imkansız olduğuna mı inanıyorlar? Bakın iki cümleyi tekrar kılınıyorum. Mutesile görülmez deyip nefi mi ediyor sadece yoksa aynı zamanda görmenin imkansız olduğunu mu söylüyor? iki cümle arasındaki fark ne? Önce Türkçe mantıkla bunu yakalayalım. Bakın kardeşler. Ben bir insandan bir şeyi nefretsem. Türkçe mantıkla bakın bu her zaman ve her yerde imkansızlık anlamına gelir mi? Yani nefi, diğer bir tabirle, nefi imkansızlık anlamına gelir mi? Hocam. Mesela bu adam bu kör görmüyor diyorum ben. Evet. Bu bir nefidir değil mi? Görmeyi ne yaptım bundan? nefrettim. Evet. Bu onun görmesinin imkansızlığı anlamına gelir mi her zaman? Evet. Evet. Zaten o zaman Türkçe mantıkla edelim. yapıyoruz bakın. Türkçe mantıkla yakalayın. Nefi imkansızlık anlamına gelir mi gelmez mi? Gelmez. Gelmez de demeyin. Her zaman her yerde gelmez. Gelebilir de. Kastil gelmeyebilir de. de. Ortadadır. Özel bir karineye ihtiyaç vardır. Anladık mı? Kayıtla şimdi. Şimdi burayı anladınız mı? Sayfamın en başına dönüp baştan okuyorum. Yakalayın diye. Tamam? Mesela cedel babından gözler onu idrak edemez ayetinin dünya ve ahirette Allah'ın görülmeyeceğine delalet ettiğini kabul etsek bile. Mutezile'nin mezhebi bu mudur? Hayır. Çünkü mutezile mezhebi bundan daha ileri derecededir. Sadece mücevlet olarak nefretmekle bırakmıyor. Bir de ona fazla bir anlam ne yapıyor? İfade ediyor. İmkansızlığı ne yapıyor? Nefiye? Nefiye imkansızlığı ne yapıyor? Onun imkansız olduğunu nerede ifade ediyor? Ben orayı... Kendi kitaplarında. Şimdi gelecek onlar. Mutezil'in mezhebi budur yani. Tamam Cevap hayır. Çünkü mutezile mezhebi bundan daha ileri derecededir bundan daha ileri derecede anlam içermektedir mutezilin mezhebi. Bunun anlamı şudur. Bu ayeti ıtlağı üzere ele aldığımızda görülmesinin nefine delalet etmektir. Değil mi bu ayet? Onların safına girdiğimiz zaman. Ki ehl-i sünnete göre bu ayet görülmesini nefret etmiyor. İdrak edilmesini nefret ediyor Allah'ın. Görmekle idrak etmek arasında fark var. Onlar cehaletinden bunu anlamıyorlar. Anladık mı kardeşim? Ama biz şimdi saflarına girdik. Tamam mı? Bunların Bunun anlamı şudur. Bu ayeti ıtlağı üzere ele aldığımızda görülmesinin nefine delalet etmektedir bu ayet. Allah'ın görülmesini nef etmektedir. Bu da burada görmenin nefinden başka bir şey var mıdır? Bir imkansızlık gibi bir şey var mıdır? Yoktur. Yani sadece ne vardır? Görmenin nefi vardır ayette. Ancak mutezile görülmez deyip nefime mi ediyor sadece? Yoksa aynı zamanda görülmesinin imkansız olduğunu mu? Söylüyor. Imkansız ha? İmkansız olduğunu söylüyor. Ayetten nefi evet. diyor. Kidesinde imkansız ha. oluyor. Halbuki ayetle de delil getirse nefi üzerine bırakacak, değil evet. mi? Ha, o yüzden bu ayeti delil getirmiyorlar aslında. Getirmiş olmuyorlar diye. İsabet etmeler bile getirmiş hükmü almıyorlar. Anladık mı ince noktayı? Pelvizim şimdi bölümün. devam ediyorum. Olmaz. Anlayacağız. Daha açacağım biraz daha. Da delil lazım. Bakın şimdi kardeş. Mağruftur ki kardeşler, kardeşler nef yolundan bir şey gayb olarak kalır. Doğru mu? Yani evet. ne anlamda? Acaba bu nef yolunan bakın bu cümlelere dikkat edin. Acaba bu nef yolunan gayp olarak kalırdan kastımı söylüyorum. Acaba bu nef yolunan imkansızlığı nedeniyle mi nef yolunmuştur? Yoksa Allah'ın onu istememesi veya onu ortadan kaldıracak sebebin yokluğu değil mi? Nedeniyle mi nef Mesela, yolunmuştur? Tabii. Bu gayettir işte. Mesela Ahmet bu odaya giremez cümlesine baktığımızda bu iki şeyden birisini ifade eder. Ya imkansız olduğu için giremez. Neden imkansız? Çünkü Allah Kur'an'da bir ayet belirtmiştir. Bu kesinlikle bu odaya girmeyecek mesela. Anladık? Mesela örnek. Mesela Firavun cennete girecek. Şey e, cehenneme girecek. Değil mi? Cennete girmesi girmez diye bir cümle kullandığımızda biz. İmkansızlığı nedeniyle mi? Şu anlamda Allah bize belirttiği için şu an biz ne diyoruz imkansızdır. Hı. Anladık? Hı. Şimdi bakın, devam ediyorum kayn. Mağrufdur ki kardeşler nef yolundan bir şey gayb olarak kalır. Nef yolundan bir şeyin gayb olarak kalmasının anlamı nedir? Şudur. Acaba bu nef yolundan ne olursa olsun bu nef yolundan imkansızlığı nedeniyle midir? Yani imkansız olduğu nedeniyle mi nef yolunmuştur bu ondan? Neyse artık o. Yoksa Allah'ın onu istememesi veya onu ortadan kaldıracak sebebin yokluğu nedeniyle midir? İstememesi sebebi. Değil. muhtemeldir. Onların ayetlerine göre, dillerine göre öyle. Yok. Şimdi biz önce nefin kendisinden bahsediyoruz. Sonra meselemize vuracağız. Nefiye baktığımızda nef yollanan bir şey gaybdır. Gayb olarak kalır. Nef yolunması acaba imkansız olduğu için mi nef yolunmuştur? Bakın şimdi arkadaşlar çok şey, daldan dala atlıyorum bir anlamda ama anlamanız için Şimdi hep Müslümanların kafasını karışmış. Karıştırmıştır değil mi? Ne kadar batın. Allah bir Allah daha yaratabilir mi? Allah kıramadığı sopayı yaratabilir mi? O kadar basittir ki bunun cevabı. Şimdi arkadaşlar, Allah kıramadığı sopayı yaratabilir mi? Söyle bakayım. Bakıyorsun öyle melül melül olmuyor işte. olduğu için diyemiyorum yani. Allah kıramadığı sopayı yarat. Bu yokluktur. Yokluk üzerine konuşulmaktır yokluk. Bakın. Allah'ın kudreti imkanlarla alakalıdır. M mümkün olan şeylerle alakalıdır. Bunu bakın sadece zihin tasavvur eder. Zihnin dışında bunun hakikati yoktur. Bunun hakikati yoktur. Hakikat, bakın bunlar şimdi zihnen bir şey yaratmışlardır. Zihinde. Bir şey, bir anlam tasavvur etmişlerdir. Kırılmayan bir, Allah'ın kırılmayan bir sopa yaratması. Güç fitilememesi yani. Tamam. Yo, güç yetirememesi değil. Böyle bir şey yok. Bu zihnin dışına çıkmaz. Kadrun muştarak neydi arkadaşlar? Ortak bir değerdir değil mi? Zihnin dışına çıktı Kadrun muştarak zihnin dışına çıktığı zaman ne olur? Zihinde ortak değer olmaktan çıkar. çıkar. çıkar. çıkar. çıkar. Tamam. Tabii. Kaybolmaktan olmaktan çıkar. Yani zihindeki ortak değer olmaktan çıkar değil mi? Ama bakın kadrun muştarak zihinden çıktığı zaman bir şey isabet eder değil mi? Evet. İsabet eder. Peki Allah'ın kıramayacağı bir sopayı zihinden çıkarabilir misin? Bir yere isabet ettirebilir misin? Evet. Bu yokluktur. Evet. Yokluk anlamına konuşmaktır. Anlatabiliyor muyum? Yokluk anlamına konuşmaktır. Ha. Bir, heh, o yüzden bak bunun iratta hiçbir mahali yok. Yokluk kafada kadronuşlar. Yo, yok, yokluk kafada. Sadece zihin onu tasavvur yani. eder. Sadece zihin onu tasavvur eder. Onun hakikatte bir mahiyeti yoktur. Yok olduğu için Allah bunu yapar mı yapmaz mı konuşulmaksı Oy. saçmadır çünkü yok, yokluktur bu bir şeye isabet etmiyor Anladın? bir şey isabet etmiyor anlatabiliyor muyuz arkadaşlar bu bizim muhakik alemlerin ortaya koyduğu bir şeydir ha, anladık kardeşler şimdi bakın mevzuları toparlıyorum ki bu vasiyede biraz daha gelecek bunun ilmi boyutu, bakın kardeşler şimdi diyor ki Allah bir Allah daha yaratır mı e, diyelim ki bir insan dedi ki yaratır, e zaten Allah yaratılmış mıdır ha, şey i̇şte yani ortaya koyduğum bir Allahsa. Anlatabiliyor muyum? Yaratmışsan o Allah olamaz çünkü yaratmış yaratılmış oldu. Anladın? Yok, zihin bununla Şimdi bu AGS sorarız. Bir şey yaratıp, bak şimdi bir şey aynı anda siyah ve beyaz olabilir mi? Olamaz. Siyah ve beyaz aynı anda. Bak bir kısmı beyaz bir kısmı aynı bak, şey demiyorum. Aynı şey bütünüyle külliyen. Yani, yani bir aynen. kısmı siyah bir kısmı beyaz demiyorum aynı, aynı anda. Olmaz. Zerre yani. salisi oynamadan aynı anda siyah ve beyaz olur mu? Ya olamaz. Bu zihni bir şey. Zihnin dışına çıkaramaz ateist onu. Bunun hayatında böyle bir şey yoktur. Ateist hayatında bunu konuşma ihtiyacı hissetmez. Anladık mı? Bu yokluktur. Sadece zihnin tasavvur ettiği Allah'ın kudreti mümkünatlarla nedir? Alakalıdır. Allah'ın kudreti nedir arkadaşlar? Mümkün. Mümkünatlarla alakalıdır. Yoklukla yani yokluktan kastım imkansızlıkla alakalı yoktur. Çünkü imkansızlığın bir hakikati yoktur. Hakikati olmadığı zaman sadece Allah bunu yaratabilir mi? Kaç harftan oluşmuş? Diyelim ki 25 harftan oluşmuş bir cümledir. Sadece harflerin bir araya getirip oluşturduğu bir cümleden ibarettir. Anlatabiliyor muyum? Mesela işte tombala oynar gibi atıyorsun rastgele böyle bir harfe değiyor. O harfi toparlıyorsun bir cümle ifade ediyor. Bundan başka hiçbir değeri yoktur. Yokluk üzerine konuşmaktır bu. Yani yaratır desen mağlık olacak. Zamanla yokluk artık, yok zihin tasavvur eder edemezsin adresi, tasavvur adresi adresi adresi edemezsin yok zaten düşünemezsin bak böyle düşünemezsin çünkü bir şey düşün hemen ebürü nef yolunuyor ebürü düşün ebürü nef yolunuyor evet. zihin yokluk üzerine konuşmaktır bu evet. saçma anlatabiliyor muyum evet. şimdi bakın mevzumuza dönüyoruz yavaş yavaş şimdi maruf türki kardeşler Paradox. nef yolunan bir şey gayb olarak kalır doğru mu evet, evet. Peki gayb olarak kalırdan Kasım ne? Acaba bu nef yolundan imkansızlığı nedeniyle mi nef yolunmuştur? Yoksa onu Allah'ın onu istememesi veya onu ortadan kaldıracak o nef yoluma kaldırmak ya onu ortadan kaldıracak sebebin yokluğu nedeniyle midir? Bu gayb olarak kalır. Nefide bu gayb kalır. Buraya çok dikkat edin. Tabiri şu şekilde açacak olursak nef o şeyin imkansızlığına delalet eder mi Ammar ağabey? nefretmek o şeyin imkansızlığına delalet eder mi? Zaman ve yere göre imkansızlığını gerektirir mi? Gerektirmez. Ama her zaman her yerde değil. Gerektirmez dediğin zaman mutlak olarak gerektirmez diyorsun ama gerektire bilirdi. Ama ne olur? Gayip olarak kalır. Peki Mutezile bunu gayip olarak bıraktı mı bu ayeti? Yani gözler onu idrak edemez ama Allahu alem. Tamam gözler onu idrak edemez. Dünyada ve ahirette görmeyeceğiz bu ayete göre. Kabul ettik. Ama İmkansız olduğu için mi görmeyeceğiz? Yoksa mümkün de Allah onu istemiyor mu diye görmeyeceğiz? Mutezile'ye göre. İmkansız. Imkansız, imkansız, olduğu i̇mkansız olduğu için. Peki bu ayette imkansızlıktan mı bahsediyor? Yoksa mücerred nefiden mi bahsediyor? Mücerred nefiden. Yani imkansız da olabilir olmayabilir de. Evet. Mutezile ne yaptı? İmkansız olabilir de olmayabilir de anlamını ifade eden bu ayeti ne yaptı? Sadece bir kısmıyla ele aldı. imkansızlığı kendi tarafından verdi. Anladık mı ince nokta? O yüzden bu ayet işsizlal etmiş olmadı. İsabet etmese bile işsizlal etmiş olmadı. Anladık mı kardeşler? Gelirdeki muradı bu. Evet. Cevap imkansız bakın soru neydi? Hemen alalım soruyu. Tabiri şu şekilde açacak olursak. Nefretmek o şeyin imkansızlığına delalet eder mi? İmkansızlığını gerektirir mi? Cevap imkansız kılmaz. İmkansızlığını her zaman her yerde ne yapmaz? Gerektirmez. Şayet mutezile, bakın burayı iyi anlayın. Şayet mutezile getirilmiş oldukları bu ayetlerin durduğu yerde durmuş olsalardı, ayetin durduğu yerde durmuş olsalardı sadece, derlerdi ki, ne derlerdi? Derlerdi ki Allah Azze ve Celle görülmez, ancak görülmesi mümkündür, mümkün müdür yoksa imkansız mıdır? Allahu Alem derlerdi, eğer nasli istilal etselerdi anladık mı? Bu cümleyi bir de okuyayım burası güzel bir nokta şayet mutezile getirmiş oldukları bu ayetlerin durduğu yerde durmuş olsalardı yani ayetin durduğu yerde durmuş olsaydı ayetin durduğu yer neresi? Nef yetti, durdu demedi imkansızlıktan dolayı nefi veya mümkün olmakla birlikte Allah'ın istememesinden dolayı nefi demedi ayet doğru mu? Evet. çünkü nefi iki anlam ifade ediyor Türkçe'de bunu örnek verdik bir insanın şu an buraya gelememesiye imkansızlığı sebebiyledir ya da bir sebep Allah'ın istememesi Veya onu buraya getirecek sebebin bulunmaması Sebebidir anladık evet. Nefi iki anlam ifade eder bu Bu bapta baktığımızda Tekrarlıyorum o cümleyi şimdi Şayet mutezile getirmiş oldukları <gülüyor> Bu ayetlerin durduğu yerde Durmuş olsalardı Derlerdi ki Allah azze ve celle görülmez Tamam Derlerdi ki Allah azze ve celle görülmez ki bunu söylüyorlar ama devamında hata ediyorlar. Derlerdi ki Allah azze ve celle görülmez. Ancak görülmesi mümkün müdür? Değilmiş. Yoksa imkansız mıdır? Yani mümkündür ama göremiyoruz. Allah istemediği için. Yani mümkündür ama göremiyoruz. Yoksa imkansız mıdır? Allahu alem derlerdi. Yani Allah Azze ve Celle mümkün olmasıyla Bakın bu cümle de önemli Yani açıyorum bir önceki cümleyi açıyorum Yani Allah Azze ve Celle mümkün olmasıyla birlikte mi görülmez Yani görülmesi mümkün oldu, olmasıyla birlikte mi görülmez Yoksa imkansız olmasıyla birlikte mi görülmez Allahu Alem derlerdi Anladık? O cümle güzel bir de okuyayım Yani Allah Azze ve Celle mümkün olmasıyla birlikte mi görülmez Yoksa imkansız olmasıyla birlikte mi görülmez? Allahu alem derlerdi, doğru mu? Böyle deselerdi ne derdik biz onlara arkadaşlar? Ehl-i sünnet olarak derdik ki evet. Mutezile nefy ederlerken delillerle yani mufassal delillerle nef ediyorlar. Bu konuda mufassal delilleri getirmişlerdir. Ancak isabet edememişlerdir derdik. Değil mi? Ama şimdi ne diyoruz? Hayır. Bu delilleri getirmiyorlar. İç kaçırlığın bir boyutudur bu. Anladık? Anladık mı arkadaşlar? Evet. Son bir ayetin delalet ettiği, mana, evet. delalet ettiği mana, delalet ettiği mana sadece ki, nefidir. Lütfen sadece nefidir. Görülmez ama mümkündür. Bir şey şey. Bir, yok diyor, ya biz, ya demiyoruz, ya. biz demiyoruz. Biz demiyoruz. Biz sadece, biz, biz onun safına. Biz safına giriyoruz. Safına nasıl girdik? Dedi ki tamam görünmez diyoruz. Ama nefide bırakıyoruz. Siz onu yapmıyorsunuz işte. Heh. yoksa bize evli sünnet olarak zaten Allah'ın Gör dünyada görülmesini de kabul ediyoruz ahirette de ama dünyada nasıl bir tek rüyada görülebilir salih insanlar görebilir evli sünnette raci görüş budur bazıları icma ezik etmiştir dünyada görürsün raci olan inşallah İmam Ahmed ve vesaire de görmüştür ama dünya gözüyle böyle ne yapamazsın Allah'ı bu anlamda benim seni gördüğüm gibi vesaire ne yapamazsın Görürlerin görülene benzetmesi değil görmenin görmeye benzetmesinden bahsediyor göremezsin anladık kardeşler ahirette ise ne yaparsın? El-i Sünnet'in zaten itikadındadır. Görersin. Hatta cennete girmeden önce bile raci olan görüşe göre bazı alimlere, ya raci olan demeyeyim ona benim bu konuda kalbim mutmain olduğu bir tercih mutlak olarak yok. Bazı alimleri göre münafıklar bile ne yapacaktır? Allah'ı cennete girmeden önce bir kere göreceklerdir. Onlara daha büyük bir aza olsun diye. Hiç muzun tazına, tadına bakmayan bir insan muzdan mahrum olsa çok büyük bir anlam ifade etmez değil mi? Ama bir kere tadına bak sonra bir de onu alama o eziyet üstüne ne olur? eziyet olur. O da bazı halimler görecektir demişlerdir ve Müslim'deki bazı rivayetleri delil getirmişlerdir. Çok önemli değil. Bunun tartışması çok şey benim bu konuyla alakalı elimde yaklaşık 100 sayfa falan not var. Sadece kafirler ve münafıklar Allah'ı görecek mi görmeyecek mi? Nasip olursa onları tavsilli işleriz. Sadece kalbim görmeyeceklerini biraz ediyor ama mutlak değil. Bu ihtilaflı kondur Sünnet'te ve bu farklı düşündüğünde derhalete sürükleyecek meselelerden sayılmamıştır Ehli Sünnet'te. Neden? Çünkü Ehli Sünnet'in asıl mevzusu ne? Allah'ın cennette görülüp görülmeyeceği. Doğru mu? Ha, kafirler kıyamet arsasında veya münafıklar görecek mi, görmeyecek mi? Veya kitap elinden bir kısım görecek mi, görmeyecek mi? Bu nedir? Bu ihtilaflıdır. Bu asıl asıl konulardan nedir? Ney ne değildir Ehli Sünnet'e. Ee, şimdi ne dedik kardeşler? Ha, şayet diyoruz ki şayet Hmm. diyoruz ki yani Allah Azze ve Celle mümkün olmasıyla birlikte mi görülmez yoksa imkansız olmasıyla birlikte mi görülmez Allahu Alem deselerdi Mutezile biz de Ehl-i Sünnet olarak derdik ki evet Mutezile nef ederken delillerle, mufassal delillerle nef ediyor bu, e, bu konuda mufassal deliller getiriyorlar ama ispat edememişlerdir derdik ama böyle demiyoruz hayır delil getirdikleri yok Görüyor musunuz arkadaşlar? ehl sünnet alimlerin, muhaliflerin, mezhebini nasıl da tahkik ediyorlar. <gülüyor> Subhanallah ya. Yani çok acayip. Bir de dinlerken bir de şey Ya O yüzden ben çok sık tekrarlıyorum. Çünkü dikkat ederseniz tekrarlıyorum ama mesela bir cümleyi söylüyorum. İkinci bir cümlede aynı anlam ifade eden ama farklı lafızlarla bir daha yazıyorum ki anlaşılsın. Ben ter döküyorum bunları e, şey yaparken, düşünürken zihnimde. Yani nasıl Türkçe'ye şey yapayım. Anlatabiliyor muyum? Nasıl... Ee, bunu aktarmaya kadar... tabii bir bize bu delileri versek apışıp kalırız yani. ne cevap veririz ne bir şey veririz evet görüyor musunuz evli sünnet arkadaşlar nasıl yani subhanallah <gülüyor> meseleyi böyle ilmi olarak tahkik etmiş her iki halde de arkadaşlar ne isabet <gülüyor> edemediler ancak arkadaşlar bakın bir menheç bozukluğu vardır doğru mu evet. bir de ne vardır doğru menheç doğrudur ama isabet edememişlerdir doğru mu? Evet. seminerde biz bunu anlatmıştık hani Ebu Hanife'den bahsederken. Evet. Ebu Hanife iman, amel imandan çıkarmıştır ama ehl-i sünnet ona taan edip onun üzerine saldırmamıştır. Ama başka bir taifeden bir grup Mürciye. ne yapmıştır? Mürciye'nin mesela diğerleri aşırıları ameli imandan çıkarmıştır. Ehl-i sünnet saldırmıştır bunlara küfür demiştir. Mahvetmişlerdir onları yani. Neden? Yeryüzünün en adil taifesi olduğumuz için. Çünkü Ebu Hanife nef ederken delillerle etmiştir. Ebu Hanife'nin imanı etmesi mufassal delillerle midir? Ameli imandan çıkarması evet mufassal delillerledir. Ama isabet edememiştir o ayrı. Ama delillerledir. Ama diğer mürciye kelam ehli olan mürciyelerin mesela cehmiye taifesinin kelam e, ameli imandan çıkarırken mufassal delillerle midir? Değildir. O yüzden ehli sünnet onlara tanitmiştir. O yüzden bugün eli Sünnet alimleri arasında hata edip de Allah'ın bazı sıfatlarını inkar eden olmuştur. Ama eli Sünnet hiçbir şey dememiş onlara. Evet. Demiştir ki Rahimullah hafıtha etmiş. Neden? Çünkü, de, çünkü adam zaten delille hareket eden meneci doğru, ama isabet edemeyebilir beşer, değil mi kardeş? Senin menhecin Kur'an Sünnet var mı başka bir şey? Yok elinde. Var mı Kur'an Sünnetten başka elinde bir şey? Yok. Sen Kur'an Sünnetle hareket ediyorsun, doğru mu? İmam ama ne yapıyorsun? İsabet isabet edemiyorsun. Hata. Evet İmam Nebevi Allah. Ne yapıyorsun isabet? edemiyorsun. Çünkü beşersin. Ama sen Kur'an aslen Kur'an sünnetten değil de akılla gidiyorsan isabet etsen bile yerilirsin. O yüzden bakın arkadaşlar bazı alimler bakın bu cümleyi çok dikkat edin. Bakın yine bunu muhakkik alimler söylüyor her yerde duyamazsınız. Ben size naklediyorum bunu. Bazı taifeler Ehl-i sünnetle birlikte bazı sıfatları ispat ettikleri halde o sıfatları ispat ettikleri için bile yerilmişlerdir. Evet. İspat ettikleri için bile. Bazı eh, bazı bir bida, bazı ee, bidat ehli pardon. Bidat ehli dedim değil mi zaten başta? Evet. Bazı bidat ehli. Allah'ın Ehl-i sünnet gibi Allah'ın bazı sıfatlarını ispat ettikleri halde yerilmişlerdir. Evet. Niye ispat ediyorsunuz diye? ama bazıları da bakın bazıları da ehl sünnet alimleri bu sefer Allah'ın kendisine ispat ettiği bir sıfatı nefret ettiği halde yenilmemiştir mesela bel acipdu acep sıfatı var tamam mı alimlerden birisi bunu nefret ediyor çünkü kıraatte şas bir kıraat ele alıyor acipdu yerine acep de okuyor sen şaşırdın diye anladın mı Allah ben tuhafıma gitti değil de tuhafına gitti diye anlıyor onu. Tamam mı? Hata ediyor ama delilden isabet etmiş. meneci sahih. Kur'an sünnete bakmış. Alimler yermemiş. Beşer olduğu için. Çünkü gidip Ebu Bekir Ömer'e de mi yereceğiz? Yerden yere vuracağız. Hata etti diye değil mi? Menheci sahih olduğu için yermiyoruz. Hata etmiştir. Beşerdir. Ama mesela bakıyoruz bazı sıfatları ispat ettiği halde kelam ehli ehli sünnet onu yermiştir. Mesela bakıyorsun eşariler ilim, kelam sıfatlarını vesaire bunları ispat etmişlerdir. Kudret Ama ehli sünnet kudret veya yine yine onları ne yapmıştır? Yermiştir. Neden yermiştir kardeşler? Çünkü onlar ispat ederken batıl bir menheşle ispat etmişlerdir. Akıl işte bu sıfatlara delalet ediyor. O yüzden biz ispat ediyoruz demişlerdir. O yüzden birisi aynı biz buna örnek ne vermiştik? Demiştik ki bir adam babası diyor ki oğlum bak ne yap et şu köye gel. Köy kaç kilometre? 40 kilometre. Bir saat içinde gel. Yürüyerek gel. Yürüyerek gel. Adam da oğlu öyle bir cehde diyor yürüyerek. Kim 40 kilometre gider bir saatte ya? Veya koşarak bile. Kim gidecek? He? Evet. Gidemiyor. Bütün cehdine rağmen. Babası ona aslen değil mi? Onu yerse babası kim burada haksız? Baba haksız. Çünkü gücünün üzerinde bir takatlik demiş. Baba onu orada yermez. Yermemesi lazım. Allah da Kur'an'da yermiyor yapamadığın zaman. Çünkü sana gücünün fazlasını... Ama ebürü köye varıyor. Babasının istediği hedefe varıyor ama çalarak, eşeği çalarak gidiyor oraya. Bir Anladık? Menheç bozuk. O yüzden o çocuk babasının istediği köye ulaşamadığı halde yerilmemiştir. Çünkü gayret göstermiştir, muvaffak olamamıştır. Gayretinden dolayı ne yapmıştır? Ecil almıştır. Evet. O yüzden sahabelerden iki kısım Resulullah yolluyor. Şurada namaz kılın, şurada kılmayın. Bir kısmı kılmış kılmamış. İkisi de gayretinden dolayı Resulullah ne yapmıştır? Birisine sen... Ecrin iki defadır demiştir. Birisinde de neysen sünnete isabet etmişsin demiştir. Hmm. Ama kelam ehline biz baktığımızda veya bu eşeği, eşeği çalan adama baktığımızda babanın istediği hedefe ulaşmış ama babanın istediği menhejle değil baba yürüyerek istemişti. Ve bu adam hem hırsızlık yapıyor üçkağıtçı çalıyor öyle harama geliyor hem de babasının istediği menhejle gitmemiştir. Anladık mı kardeşler? O yüzden mutezile her yerden yerilmeye nedir? Münasibidir. O yüzden bugün birilerinin biz Türkiye'de kendisini seyrediyor. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Bu meneci olduğu için kendisini selefe nispet eden insanların hatasını söylediğimizde ya İmam de hata etmemiş midir? Bak Allah kadim ismini vermiştir vesaire. Diyoruz ki menheçlere doğru olduğu olmasıyla birlikte hata etmişlerdir onlar. O yüzden yerilmez. Ama senin menecinde bozukluk var. O yüzden biz seni hata ettiğin zaman saldırıyoruz. Arasında fark var. Bu adaletsizlik değil. Yeryüzündeki en adil taife ehl sünnettir. Yeryüzünde hatasız masum olan bir taifedir. Anladık? Sen gel kıyası inkar, icmayı inkar ederek hata et menheç bozukluğundan dolayı. E ben hata ettiğim zaman üzerime saldırıyorsunuz da hata ettiğim zaman İmam Tehavi'nin akidevi hatası çıkmamış mı Allah'a kadim ismini vererek veya şu alimin şöyle hatası. Evet. Ama arasında fark var. Anladık? Birisi senin menhecin doğru olsun 100 tane hata yap. Sen Müslümansın. İnsansın. Hata edeceksin tabii. Anladık? Ama menhecin bozuksa sen isabet etsen bile biz senin menhecinden dolayı yeneriz. E, yıllardır merak ederdim onlara hiç cevap bulamadım mesela diyor, İmam halefi mesela bugün gününüzde mesela Ankara'dakileri kastediyorum evet. ya bunlar diyorum Kuran sünnetle amel eden insanlar mesela bir yerde hata etmiş kıyasla ya da inkar ediyorlar ya ama diyorum Kur'an ve sünnet de deli getiriyor bunlar Hı. niye göre hani bunların heci bozukta Hı. ya da Ebu Hanefi için mu diyemiyoruz diye hep merak ederdim bunu. ama ben şimdi hatırladım. anladın herkese yani böyle durdurum anladık mı kardeşler burada ince noktalar var ben bunu hemen okuyayım ee, subhanallah şeye giremiyoruz biliyor musunuz metne giremiyoruz ha. Evet, eğer, eğer, eğer eğer mümkün mü imkansız mı allah Alem deselerdi derdik ki Nasları gerçekten getirmişler ama anlayamamışlar. Aynı hariciler gibi. Hariciler, bakın, hariciler yerilmiş midir, yerilmemiş midir? Yürü. Nasları getirilme cihetinden yerilmemiştir. Şu anlamda, yani şu anlamda yerilmemiştir. Mufassal delillerle getirmişlerdir. Mufassal deliller getirmişlerdir. O olayı anlayamamışlardır. Men lem Allah humul kafirun. Kim Allah'ın dediği hükmetmezse kafir. Bunu mutlak üzerine almışlardır. Anladık? Genişletmişlerdir vesaire. Böyle bunun gibi nasları falan. Altabiliyor Getirmişlerdir. Eee muvaffak olamamışlardır ama yine hariciler yerilmiştir. Mufassal delillerle geldiği halde. Çünkü bu sefer başka yerden vuruluyorlar. Neden? Sahabenin icmasına mukalefet etmişlerdir Anladık mı kardeşler? Bakın Eylül sünnetin var ya. Mukariflere koyduğu kaydı öyle adil, öyle yerli yerinde her taşı yerine oturtuyorsun. Her her şey. Bugün bir tane ilahiyatçıyı çıkar, koy böyle cahil sapık olanlardan koy. Hemen ehl sünnet ona sapık demişse nasıl bir adaletle demiş görün aynı görüşte olan başka adama dememişse nasıl bir adalet dememiş görürsünüz. O kadar ehlüsüne saffet temizdir, hata etmekten mahsumdur. Ancak mutezile böyle değil, bu şekilde söylemiyorlar. Bilakis mutezilenin kitaplarında, bakın buraya dikkat edin, görülmenin mümkün olduğuna itikad edenleri tekir, tekfir ediyorlar. Mümkün olduğuna itikad edenleri tekfir ediyorlar kitaplarında mutezile. Sen diyorsun ki evet görülmez, desen bile bak şimdi, mutezile görülmez diyor mu? Diyor. Sen de diyorsun ki görülmez, ama buna rağmen seni tekfir ediyorlar. Neden? Çünkü sen görülmezin yanında imkanı bir koy hemen tekfir ediyorlar. Halbuki sen de görülmez diyorsun değil mi? Ama mümkün mütezzili için bu yetmiyor. Hayır imkansızlığı da koyacaksın. Tamam görülmez ama görülmesi imkansızdır. Sendeki görülmez kabul ediyorum ama görülebilir de Allah istese görür. Hayır. Allah'ın istemesi diye bir şey olamaz bu. İmkansızdır. Tekfir ediyorlar. Çünkü mücerret olarak sebebi ne? Mücerred olarak görülmesinin mümkün olduğunu kabul etmek bunlara göre görülmesinin mümkün olduğunu kabul etmek neyi gerektiriyorlar? Allah'ın cihette olmasını gerektirir. Çünkü görmek bir yere bakar. Değil mi? Cihette olmasını gerektirir. Cihette olması da cisim olmasını gerektirir. Çünkü ancak cisimler de cihette olur. Bunların indinde böyledir. Bu da bunların indinde açık bir küfür olarak görülmektedir. O yüzden kardeşler meselenin tahkikine indiğimizde bunlar akidelerini bina ettikleri nefide dahi ispatta zaten İrab'da mahalleli yok bunların nefide dahi tafsilin naslarla nef etmediklerini görüyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah o zaman şöyle yapalım. Şeyh Hüseymin'in sözüne hiç giremedik anlatalım diye mevzuyu. Şeyh sözlerini anlatırız önümüzdeki ders. kuru hızlıca geçeriz. Sonra ikinci kaydayı almaya çalışırız. vallahi Tabi İbn-i sözlerini anlatırken de, şerh ederken de yine bazı malumatlar vereceğiz ee, diyorum ve burada bitiriyoruz Allahu ekrem sallallahu aleyhi ve <Gülüyor>